Kırk hadis. Riyazu Salihinden seçilmiş hadisler üç. Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül sözde ve işte doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar. Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'tan kork. Kötülük işlersen hemen arkasından iyilik yap ki o kötülüğü silip süpürsün. İnsanlarla Güzel geçin. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Haram kan dökmediği müddetçe mümin Allah'ın rahmetini ummaya devam eder. Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan Şüpheniz olmasın. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadaka olur. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını gözet. Ey Müslüman kadınlar! Komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa. Büyük günahlar şunlardır. Allah'a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek. Küçüklerimize acımayan... Büyüklerimizin büyüklük şerefini tanımayan bizden değildir. allah Teala, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlığında hizmet edecek kimseler lütfeder. Mü'minden başkasını dost tutma, yemeğini müttakilerden başkasına tattırma. İnsan, Dostunun yaşayış tarzından etkilenir o halde. Her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz mutlaka az güler, çok ağlardınız. Enes bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şöyle buyurdu demiştir. Ey Adem oğlu, Allah için infak et ki sana da infak olunsun. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman'ın hangi ameli daha hayırlıdır diye sordu. Hazreti Peygamber de tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmen ve selam vermendir. Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Buyururken "işittim" demiştir. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Hazreti Enes radıyallahu an şöyle dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi. Allahumme atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günah, günahları bağışlanır. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın. Kim bana İki çenesi arasındaki dili ile, iki budu arasındaki üreme organını koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm. Ukbe İbni Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Kurtuluş sebebi nedir? dedim. Aleyhine olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeyle, kendi günahın için pişmanlık duyarak göz dök, buyurdu. İyi Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir. Asıl muhacir de Allah'ın yasakladıklarını terk edendir. Müşteri kızıştırmayın. Üç kişi bir arada iken. Diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Zenginin borcunu ödemeyi ertelemesi zulümdür. Sizin biriniz hali vakti yerinde olan birine havale edildiğinde bu havaleyi kabullenip o kişiye müracaat etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana da verene de lanet etti. Hiçbiriniz. Yanında mahreme bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Sol elinizle yemeyin, zira şeytan soluyla yer. Allah'tan başkası adına yemin eden kimse küfre veya şirke düşmüş olur. Mümin, insanları kötüleyen, lanetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen, kimse değildir. Bir işte çirkinlik bulunması onu lekeler. Bir işte haya duygusunun bulunması ise onu süsler. Pazara getirilen satılık malları çarşıya götürülünceye kadar yolda karşılamayınız. Kabirlere doğru namaz kılmayınız ve kabirler üzerine oturmayınız. ''Sizden biriniz, Cuma'dan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmadıkça, sadece Cuma günü oruç tutmasın. Mü'min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz.''